Eşil Dalga programında da sizlerle beraberiz. Ben Gökşen Şahin. Ben Elif Sezginer Verin. Bu hafta stüdyoda Hayrettin Karaca konuğumuz. Hoş geldiniz Hayrettin Bey. Ben merhaba demeyeceğim, ben günaydın diyeceğim. Evet, ben de söylerken fark ettim şimdi. Dedim ki <gülüyor> Hayrettin Bey benim merhaba. <gülüyor> Laf edecek ama tutamadım evet. kendimi. Efendim, günaydın, günaydın. günaydın. Evet, ee, çok mutluyuz, bugün bir kahramanla beraberiz. <gülüyor> Orman kahramanımızla. Hayrettin Bey bize böyle e, o gülümseyen yüzüyle bakıyor ama gerçekten e, her zaman bizim kahramanımızdı. Sadece Birleşmiş Milletler bir de altına eklemiş oldu. Siz hep bizim kahramanımızın Sağ olun. E, şimdi haftanın iyi kötü haberinden bahsedelim. Sonra zaten Hayrettin Bey uzun uzun bu e, Birleşmiş Milletler tarafından, Birleşmiş Milletler Orman Forumu tarafından verilen orman kahramanından ve orman ekosistemlerinden bahsedeceğiz. Aslında bir iyi haberimiz var Senoz Vadisi'nden onunla başlayalım. Evet, daha önce e, Senoz Vadisi'nde organik tarım yapılmasıyla ilgili haberler duyurmuştuk ve e, oradan bir bağlantı yapmıştık. Bununla ilgili hatırlatmak isteriz ki Senoz Vadisi'ndeki geleneksel yaşam, doğası ve doğa koruma mücadelesinin anlatıldığı Vadi isimli bir e, dizi yayınlanmıştı NTV televizyonunda. Ve dizinin başrol oyuncusu da bizim çayeli gönüllü sorumlumuz Ahmet Ali Kork e, e, Korktu. E, şimdi güzel bir haber aldık. Vadi filmi Erasmus Euro Medya ödülleri finaline kalmış ve yarın ödül alıp olmadı, almadığı işte Viyana'da, Üniversite Viyana Üniversitesi'nde düzenlenen törende belli olacakmış inşallah oradan güzel haberler alırız diyoruz. Evet. Bu çok önemli aslında bir doğa koruma üzerine yani orada yaptıkları bütün etkinliklerin bir dizi haline gelmesi o kadar çok dikkat çekti ki Ahmet Bey de tek başına vadide 2000 tane çay üreticisini evet. ikna etti. Organik çay üretmeye tek başına ve 2000 çay üreticisi organik tarıma geçti. Yavaş yavaş Senoz Vadisi organik tarım vadisi olma yolunda ilerliyor. Ama herkes Ahmet Bey gibi değil. Tabii ki toplumda biz de o yüzden iklim değişikliği konusuna dönüyoruz. Şimdi kötü habere geçmek gerekirse, Türkiye'nin sera gazı e, salımlarını içeren rapor yayınlandı geçtiğimiz hafta. İklim Ağı Tema Vakfı'nın da katılımcısı oldu. İklim Ağı bu sera gazı raporlarını değerlendirdi. Baktığımız zaman Türkiye'nin sera gazı salımları 1990 yılına göre %124 arttı. Normalde taraf oldu Kyoto Protokolüne göre Türkiye'nin sera gazı salımlarını 1990'a göre yüzde 5 azaltması gerekiyordu. Ama bu sayı yüzde 124 oranında arttı. Baktığımız zaman da bu sera gazı salımlarının en yüksek sera gazı salımlarının artmasına sebep olan ...en birinci sektöründe enerji sektörü olduğunu görüyoruz. Salımların %71'i enerji sektöründen %13'ü de endüstriyel işlemlerden kaynaklanıyor. Hemen bununla bağlantılı bir başka haberde Uluslararası Enerji Ajansı söyledi. Uluslararası Enerji Ajansı dünyada şu an yapılan yenilenebilir enerji... ...yani güneş ve rüzgar yatırımlarının iklim değişikliğini durdurmak için yeterli olmadığını... ...ve küresel olarak 2 derecenin üzerinde bir artışa hızla gittiğimizi söylediler. Evet e, bir başka aslında iyi bir haber olarak değerlendireceğimiz bir haber var. E, bize bize şaka gibi geliyor ama gerçek bir haber. E, geri dönüşüm güneş enerjisi ve daha daha birçok sürdürülebilir uygulamada tüm ülkelerin başını çeken İsveç e, ciddi bir sorunla karşı karşıya çöpleri bitmiş. E, böyle bir şey gerçekten bizim için inanılmaz ama elektrik ve ısınma ihtiyaçlarının büyük kısmını çöplerden elde eden ülke e, bir de Norveç'ten komşu ülkelerden e, çöp ithal etmeye başlamış. Hem çöplerini geri dönüşüme e, karşı duyarlılar hem çöplerin %4 oranında bir geri dönüştürülemez çöpleri çıkıyormuş. Hepsini geri dönüştürüp enerji ve birçok konuda değerlendiriyorlarmış. Ve hani belki biz de çöplerimizi verelim, onlar da geri dönüştürsünler diyeceğiz. Ama burada aslında Hayrettin Bey'in bize hep öğütlediği bir şey var. O aklıma geldiği için söylemek isterim. Geri dönüşüm çok güzel ama önce temiz üretim, kirletmeyeceksin der Hayrettin Bey Bey'e. Önce bir... kabahat işlenme, töbekler olmak çare değil o kadar. Evet, geri dönüştürmek iyi ama önce temiz üretim diye Hayrettin Bey'e teşekkür ediyoruz. Ee, ve... Oradan da zaten Hayrettin Bey ile sohbetimize başladım. Geçen hafta açıklandı bu ödülünüz Orman Kahraman Bileşenler dünyada beş kişiye verdi bu ödülü. Bu beş kişiden bir tanesi de Tema Vakfı kurucu Tema Vakfı kurucularından ve onursal başkanı Hayrettin Karaca'ydı. Şimdi sizinle biraz hem ödülden bahsetmek istiyoruz ama aslında ödülü almanıza sebep olan bu orman ekosistemiyle ilgili düşüncelerinizden başlayalım istiyoruz. Evet, şimdi bu uzun bir hikaye. Ben Topkapı'da fabrikamın bahçesini bir park gibi yapmıştım. Oraya ağaçları almak için e, havalarına giderken bir ...Orman Bakanlığı'nın bir fidanlığı vardı... Hı hı. ...hatırlamıyorum orasını... ...ben onun müdürüyle başladım... ...hangi ağacı alayım falan diye... ...orada tanıştık... O, ...o beni... ...Orman Fakültesi'ne götürdü... ...hocalarla tanıştım falan derken... ...biz işte bu... ...Orman işine bulaştık... Hı. ...ve... ...Ormanları... ...tabii doğayı da beraber gezmeye başladım... Ama ormancılardan inanılmaya kadar yardım aldım. Beni yatırdılar, yetiştirdiler. Fakat istediğim yere götürdüler. Yani inanılmaz kadar bir yardım aldım. Şimdi ormanı bu şekilde tarmaya başladım. Hı hı. Fakat işte bu ödüle gelirken. <gülüyor> hadi söyleyeyim hadi. Ben çok ödül aldım. <gülüyor> Tabii canım onda saklayacak yani, bir şey yok yani. 47'ye falan çıktı bu. 47'ye çıktı. Şimdi ama ben başka bir ödül aldım. Dünyada mevcut ödüllerin en büyük olduğuna inanıyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma ödülünü aldım. ...bundan büyük bir ödül olabilir mi? Ancak... ...her ödül kendine... ...o ödüle layık... ...olmak için de bir... <gülüyor> ...şart koşmuştur. Evet. İşte ben de şimdi... ...bu ödüle layık olabilmek için... ...elimden geldiği kadar... ...imkanlarım ne kadar varsa... ...ben... ...Türkiye'nin... ...doğasının... ...ekonomik yapısının... ...sosyal yapısının... ...tabii onları bir yere bırakalım ama... ...doğal yapısının... ...yaşaması için... ...şu... ...görevim var... ...bunlar da kısmen de olsa... <gülüyor> ...yaptığıma kaneyim ama... ...bu ödül... <gülüyor> ...çok sorunlar veriyor adama... ...onu da söyleyeyim... <gülüyor> evet, evet ...sorumluluğu büyük ama... Ee... Aslında çok önemli bir yani sizin ödül töreninde yaptığınız konuşma da basın toplantısında yaptığınız konuşma da çok önemliydi. Yani orman bir ekosistemdir. Bizim aslında bir yani e, toplumda genel olarak orman deyince biz sadece ağacı düşünüyoruz. Ama evet. ödüllü kazanan e, örneğin belgesellerden bir tanesinde de çok güzel gösteriyordu. Ormana kamera koyarak çekmişler ormanın işte florasıyla faunasıyla bir ekosistem olduğunu. Sizin basın toplantısında yaptığınız konuşma da... E, ormanın ekosistemine ne kadar önemli olduğunu ama bizim genellikle bunu göz ardı ettiğimizden e, altını çiziyordu şimdi Birleşmiş Milletler o yazı olarak bize verdikleri dahil olmak üzere konuşmaların içinde ormanın bir ekosistem olduğunu bilmediklerini anladım bunu böyle bir ölme olarak yapmıyorum olay bu Ağaç ayrı şeydir. Ağaç orman değildir. Şimdi bir kişi Türkiye'de böyle üç tane 50 tane falan bir ağaç dikerse benim de ormanım var diyor. Orman bir ekosistemdir. Ormana girilmez. Ormana yol yapılmaz. Orman işitilmez. Daha biz hala daha bunu bilemiyoruz. Türkiye'de durum bundan bunun dışında değil. Ama şimdi genç ormancılar geliyorlar. Bunlar ormanın ne demek olduğunu biliyorlar artık. Evet. Bir zamanlar ama, yapılmış öyle yanlışlar efe, var. Bir zamanlar yapılmış benzer yanlışlar var. Yani orman, ama şimdi bu ormanı ormanı kesip ağaçlandırmak için evet. canlarını verecekler ama ama bir ...ekonomi diye bir canavar var. <gülüyor> Bu... <gülüyor> ...nereye satışacak? Nereden yararlanacak? Şimdi... ...o vakit bir... ...siyasi kadroların... ...esiriyiz biz artık. Evet, ormanı satılacak yani bunu, mal gibi görüyorum. genç ormancıların... ...yapma gücü yok. Hı -hı. Ormanı biz hala da... ...ağaç dikiyoruz. Bak dün akşam... Kanal B'de bir Karadeniz diye bir film izledim. Çapı 60 santime gelmiş. Yaşlı ağaçları kesiyorlar. Onları filme almışlar. Bunu da bir hani sanki bir marifet gibi Ölü ağaç lazım. Ölü ağaçlar kesilmez değil ihtiyar ağaçlar. Çünkü ormanın gıdası kendi ölüsüdür. Ormandan bir düşük yatık alınmaz. <gülüyor> Ormana ağaç dikilmez. <gülüyor> Ama maalesef biz gidip orman içine ağaç dikiyoruz. Ekosistemi bozuyoruz. Burada anlatamıyoruz. Hatta. ...ifareti sakal bir yere bıraktı. <gülüyor> Bunun için... ...yine de anlatamıyor. Aslında anlatıyorsunuz demek evet. ki... ...ki genç nesiller ormanın artık bir ekosistem... ...olduğunu tabii, tabii, biliyorlar. Tabii. Demek ki... Ama, ...mücadele bir işe yaramış... Bakın, ...ve anlatmaya başlamış. Bir örnek vereyim. Yangın oldu değil mi? Hı hı. Yangından sonra kat... ağaç dikilmez. Hatta... 90'lı yıllardan evvel ormancılar... ...Türkiye'de kontrollü... Orman yakarlardı. Niçin? Ormanın yenilenmesi için yakarlardı bunu. Ben de kesiyorsunuz, kesiyorsunuz diye. <gülüyor> bağırdım. Gel derlerdi, beni götürürlerdi. Efendim, ormanın... Ya süzdüğü, yakıyorsunuz, yakıyorsunuz, diye bağırdım. <gülüyor> ormanın nasıl ekosistemin geliştiğini bana gösteriyorlardı. Şimdi... Bir uluslararası bir şeyi örnek olarak vereyim. Yellowstone. Evet. Trakya e kadar bir alan yandı. Ben orayı karış karış gezdim. Hı hı. Peki bir hafta orayı gezdim ben. Şimdi yangından sonra düşenler var. Yangın yanmış ama dik dik duruyorlar daha. Düşmemişler. Bir tek ağaç kesilmemiş. Düşen bir tek ağaç alınmamış. Ama doğal ekosistem kendini yenilemiş. Onları gördüm ve fotoğraflarım var. İşte yani yangından sonra da ormana ağaç dikilmez ki kendi ekosistemini muhafaza etsin diye. Bunun güzel örnekleri Kıbrıs'ta bizim ııı bir yangından sonra olan, yangından sonra olan bir faaliyete beni dinlediler. Şimdi onun da sonuçlarını aldık. Yani orman bir ekosistemdir, orman ağaçlıldır. Bunu Bileşmiş Milletler dahi, <gülüyor> hadi bilmiyor diyelim. Evet. Şimdi ama benim bu konuşmalarım sen de şahit olduğun nelerine çok etkilendi. ...etkiledi. Bizi icat ediyorsun... ...bize yol geçiyorsun dediler... ...bunun için bana. İşte... ...demek ki bir yerden başlamak lazım. Evet. evet. Yani aslında bence Birleşmiş Milletler... ...bilmiyor da demeyelim... ...ama e, çünkü... ...Birleşmiş Milletler de biliyor, biliyor ki... ...size ödül verdi. Ormanın bir ekosistem... ...olduğunu yıllardır savunduğunuzu biliyorlar. Ancak... E, Zannetmiyorum. Ama orada bir film izledik. Evet. O kişiye de ödül verdiler. Hı hı. Ama onun maksadı başkaydı. O bir ekosistem içindeki bütün canları hayvanlar dahil çekmişti. Ne kadar güzeldi değil mi? Hı hı. İşte evet. Neyse. Konuyu istersen değiştirelim. <gülüyor> tamam. Aslında konuyu değiştirirken şimdi ormanlarımızı kendiliğinden yetişen bizim çok şanslı bir ülkedeyiz. Hala doğal. Yani doğal Demeyin ki kendiliğinden yetişen ormanlarımız var. Ama hani ağaçlandırma da ağaçlandırmanın da kötü olmadığını söylediniz. Doğaya mutlaka faydası vardır ama orman... Ağaç ekosiste... tarımı lazımdır. Evet. Ağaç tarımı lazımdır. Ona ihtiyacımız var ama gidip Brezilya'dan olduğu gibi doğal ormanlardan kesilmez. Kesilmez. Evet. Evet. Şunu söylemek istedim. Hani temanın da yaptığı ağaçlandırma, ağaç tarımı çalışmaları var. Bunun şöyle bir faydası var mı? O... İnsanlar, lazımdır. Evet. Ağaç tarımı lazımdır. Buğday gibi, patates gibi, incir gibi, soğan gibi. Onun da ihtiyacımız vardır. Ağaç tarımı bakın, Yeni Zelanda ormana giremez. Biri birle biri gidersen orada yürüyecek yol bile yoktur. Ama bugün Yeni Zelanda en çok tomruk ihraç eden ülkedir. O değil, ağaç ayrıdır, orman ayrıdır. Bugün Yeni Zelanda'nın irac ettiği e, odun belki bütün şeylerin üzerindedir, ülkelerin üzerindedir. Ağaç tarımı ayrıdır. Şimdi isterseniz bunu bırakalım da ben başka bir konuya girebilir Tabii. miyim? Bana Tabii izin ki. veriyor musunuz? <gülüyor> Buyurun. Heh. Tema dünya kurtuş hareketidir. O kadar. Ve bunun sonuçlarını almaya başladık. Tema bir halk hareketidir. Ne kadar dernekler var, kurumlar var. Tabii kendilerinin şubeleri olabiliyor ama halka inmeden hiçbir sorun çözemeyiz. Tema bugün onu kısmen de olsa ...başarmıştır. Bugün... ...hani temsilcilerimiz var. Bunlar kendilerine... ...adamışlar artık. Kendi mali imkanlarıyla bile... ...bu davaya... Evet. ...hizmet ediyorlar. Ama... ...Land for Life ödülünü aldı Tema. <Gülüyor> Land for Life... ...toprak ve hayat. Değil mi? <Gülüyor> Peki kimler katıldı buna? Sen anlat bakayım bana. Kimler katıldı? Ödül törelimi... Hayır. Ha, ödülü... Ödülü bir, bir 154 evet, evet. kişi var. 154 kurum katıldı evet. bunu. Bazılarını sen giremezsin... Sen giremezsin dediler. 154 kadar evet siz yarışabilirsin... Dediler mi? Evet, dediler. Evet, evet. Bunlar kimlerdi? Devletler vardı. Devletlerin en üst düzeyde... Sorunları vardı. Ve hayatları... Dedelerinden... ...kalmış büyük... ...kurumlar var. Bunlar vardı. Kendine... ...bu işe harcamış... ...imkanını sonuna kadar... ...kullanmış olan... ...kurumlar... Efendim, ...vakıflar, dernekler vardı. Değil mi? Evet. evet. Öyle miydi? Evet, doğru. evet. Peki... ...kim kazandı bunu? Tema kazandı. Tema kazandı. E, tema kazandı. <gülüyor> bu... İnanılacak şeydi bu, inanılacak şeydi bu. Tema kazanıyor bunu, ama üzülerek söylüyorum ki basın bunu yazamadı, basın bunu yazamadı. Yazmadıydı, yazamadı. Artık tema biraz <gülüyor> şimdi bakın bu bayram yapılması lazım ya bunu. Kimler katılmış? Devletler katılmış. Hem de hangi devletler? Dünyada mali bakımından, kültür bakımından üstün olan devletler katılmış buraya. Biz bunu maalesef bilemedik. Tema Vakfı olarak aldık ama aslında bunu ülkemiz adından, ülkemizde çevre ha, adında mücadele edenler adına aldık. Evet tema aldı ama bu Bir tema, bir tür kuruluşudur bu. Onu söylemedik ama şimdi bense bir hikaye hikaye değil de böyle bir şey anlatayım bir masal. Buyurun. Niçin konuşamıyorum anlatayım ben size. Peki. Artık konuşamıyoruz ya. <gülüyor> <Tamam. gülüyor> sabahin Hoca efendi cemaat gitmeyinse bir şey diyeceğim diyor. Bir köyde. Söyle diyorlar Valla diyor, bak ben söylüyorum kabahat benden gitsin. Bu çobanın gütü hayvanın ne etini ne, ne sütü içir, içilir, mekruhtur, haramdır. Neden? Sövüyor hayvanlar diyor. Anasını babasını diye sövülmüş hayvanları. <gülüyor> e ne yapacağız? E ben size söyledim diyor. Çoban da daha iyisi mümkün değil. Sabah ezanı, akşam ezanı sulanmış, doyurulmuş getirir saat gibi çalışır. Bundan iyisi de mümkün değildir. Ama sövüyor. O yeni bir çoban tutuyorlar. Çoban sabahleyin bir evdekileri unutuyor, geç getiriyor, erken getiriyor, sulamadan getiriyor, doymadan getiriyor. Hayvanların kemikleri çıkmaya başlıyor. Hoca efendi diyor, hoca efendi biz bunu yine tutacağız diyorlar. Yine tutacağız. Görüyorsun durumu yani bu Artık bir çaremiz yok Tutsun ama diyor söylesin diyor Gel otur buraya diyorlar Bak bir seni yeni tutuyoruz Ama Sövdüğünü bir iştirsek Dünyanın neresine kaçarsan kaç Bizim zulmümüzden kurtulamazsın Duydun mu? Duydum Hadi başla bakalım bir şey İşe başlıyor Aynı şey Saat gibi çalışılıyor. Hayvanlar oraya kaçıyor, buraya kaçıyor, oraya, oraya getiriyor, buraya getiriyor, o kaçıyor, bu şuan Derken ağzından bir şey veriyor gibi oluyor. ne diyecek. Ah. Osun <gülüyor> ama diyemem diyor. <gülüyor> Şimdi, Hayretçi neden konuşamıyor biliyor musunuz? <gülüyor> ya... Sanırım evet, herkes Kema öğrenmiş. Kema kaybeder, var. kaybeder hayretin konuşursa. <gülüyor> evet. tamam. Zaten biz de süremizin sonuna doğru gelmişiz. Bir iki dakikamız kalmış. Evet. Şimdi ee, Kema çok... hakikaten dünya Kurtuluş hareketidir. Çünkü bunu da ispat etmiştir. Bu tabii bu konuşmada hepsini biz anlatamıyoruz bunun ama, ama bu, bu imkanı bize verdikleri için de Bu radyoya hakikaten bu açık radyo teşekkür ediyoruz. Başka bir imkan verdikleri zaman da eğer beni de alırsanız yanınıza bak neler söylerim sorduklar. <gülüyor> Şimdi bu kitap bu kadarlık yeter mi? Yeter. Hadi Şöyle siz kapatın artık. Tamam çok teşekkür ederiz Ahmet Bey. Hem programımıza konuk olduğunuz için hem bu keyifli sohbet için ee, önümüzdeki hafta görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.